Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Ben Deniz. Ve ben Utku. Bu hafta yapımcılar olarak sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişiminden Işık Tuzun. Ee, bu haftaki konuğumuz ise Eğitimde Haklar isimli projeyi, projeyi bize anlatacak olan Işık Tuzun'la güzel bir sohbet. Evet, e, bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Merhaba, öncelikle e, beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> ederim. Üniversitede uluslararası ilişkiler okudum, e, ardından kalkınma politikaları alanında e, yüksek lisans yaptım. Daha sonra e, Tarih Vakfı'nın e, Mardin'de Kültürel Pratikler konulu bir projesinde e, ki araştırmacılara destek oldum. E, bu birkaç aylık bir çalışmaydı. Ondan sonra da geçtiğimiz yıl, e, Haziran 2007'den bu yana da eğitim reformu girişiminde çalışıyorum. Peki eğitim reformu girişimi ne gibi çalışmalar yürütüyor? Eğitim reformu girişimi 5 yıl önce Sabancı Üniversitesi'ndeki İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde kurulan bir girişim. Eğitim reformu girişiminin aslında bir temel amacı var. O da Türkiye'deki tüm çocukların, kız ve erkek tüm çocukların kaliteli eğitime erişmesi. Eğitim reformu girişimi bu doğrultuda, herkes için kaliteli eğitim hedefi doğrultusunda birkaç türde araştırma çalışmaları sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi araştırmalar, bir diğeri savunu çalışmaları. Bu daha çok bakanlık yani Milli Eğitim Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve meclis nezdinde yürütülen çalışmalar. Ee, i̇zleme çalışmaları var. Eğitimde e, mesela bu sene ilk defa eğitim izleme raporu e, çıktı. Bu da son 10 yılda e, Türkiye'de eğitimde yaşanan değişiklikleri başlıca politika gelişmelerini inceleyen bir rapordu. E, bu rapor ve bazı diğer çalışmalarla e, eğitim politikalarını ve yarattıkları değişiklikleri izliyor. Bunun dışında eğitim reformunun öğretmenlerle birçok çalışması var. Belki de... E, uygulama boyutuyla en yakın durduğu alan öğretmenlerle çalışması. Burada da belki sizin de bildiğiniz eğitimde iyi örnekler konferansları ve yerel çalıştayları var. Birkaç ana reform önceliği var ERG'nin. Bunlardan bir tanesi eğitime erişimde ilerleme. Bir diğeri kaliteli eğitim ve eğitimin etkililiği. Bir diğeri eğitimde eğitim Eğitimde yönetişim ve kaynak kullanımı son olarak da ERG bir yandan da eğitim politikası ve kültürüne, kültür ve pratiklerine etki etmeyi hedefliyor. Eğitim reformu girişinin çalışmalarını öğrenmek gerçekten çok güzel. Ve eğitim konusunda böyle çalışmalar duymak bize gerçekten keyif veriyor. Peki bu fikirler nasıl ortaya çıktı? Yani biz aslında bugün özellikle de eğitimde haklar konusuna değinmek istiyoruz. Çünkü... E, baktığımız zaman çocuklar üzerinde daha çok ilgi ol, ilgili olan bir konu gibi geldi bu bize. Biz bu fikrin nasıl ortaya çıktığını neyi eksik görüp de hani böyle böyle bir şey olması gerekiyor diye düşündüğünüzü öğrenmek istiyoruz. Son 10 yılda aslında yani 97'de 5 yıldan 8 yıla ilk geçmesiyle birlikte başlamış çok ciddi bir hareket var. O da yani özellikle erişime odaklanan bir hareket. Çok önemli adımlar atılmış durumda. Özellikle kız çocuklarının okula erişimi anlamında. Erişimden artık daha çok bahsediyoruz. Fakat bu arada belki hani kaliteli eğitimi de buraya eklemek gerekiyor. Bu projenin çıkış amacı da yine bizim kaliteli eğitime yapmak istediğimiz vurgudan çıkıyor. Aslında eğitim hakkı Bizim burada yaptığımız eğitim hakkı ve eğitimde haklar ayrımı biraz da aslında yapay bir ayrım. Aslında eğitim hakkı dediğimiz zaman çocukların sadece okula erişimini değil, aynı zamanda okul ortamındaki sadece insan olmaktan kaynaklanan, bu yüzden sahip oldukları haklardan da bahsediyoruz. Fakat Türkiye'de son yıllarda vurgu genel olarak erişimde olduğu için ve politikalar bu alanda... ...geliştirildiği için biz biraz da çocukların eğitim ortamlarındaki haklarından bahsetmek istedik. Ee, buna odaklanmak istedik. Dolayısıyla da e, proje fikri böylece ortaya çıkmış oldu. Yani çocukların insan olduklarından dolayı sahip oldukları hakları belli bir şekilde tam yerine gelmemesinden dolayı bu proje fikri ortaya çıktı. Eğitim ortamlarında, eğitim ortamları. yani <gülüyor> kaliteli eğitim bağlamındaki hakları. Eğitimde ile eğitim hakkı arasında bir fark var mı? birbirini bunlar birbirini kapsıyor mu yoksa ikisi de aynı anlamda mı ee, çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum ee, aslında Eğitim hakkından hepimizin e, okul ortamındaki hakları da anlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Aslında sadece aslında çocukların haklarından da bahsetmiyoruz eğitim hakkı dediğimiz zaman. E, yetişkinlerin de eğitim hakkından bahsediyoruz. Ama bu proje biraz daha ilk öğretim düzeyine odaklanan bir proje. Fakat aslında eğitim hakkı eğitimde hakları kapsıyor. Bizim bu ayrıma gitmemizin sebebi de söylediğim gibi daha çok e, eğit kaliteli eğitim e, vurgusunu yapabilmek. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Eğitim ortamlarında bizim ne gibi haklarımız var? Yani Eğitim ortamındaki haklar deyince işte öğretmenin sadece derse girip bize ders anlatması mı? Yoksa okulda da bize verilmesi gereken bazı haklar var mı? Eğitimde haklardan bahsettiğimizde aslında çok geniş bir hak grubundan bahsediyoruz. Belki bunları üç ana başlıkta toparlamak mümkün. Bir tanesi daha önce de konuştuğumuz gibi okula erişim hakkı. Ama erişim hakkı ve altındaki diğer haklar... ...sadece aslında okula erişimle sınırlı değil. Okul içinde de erişim hakkı söz konusu. Buna verilebilecek belki hani bir iki somut örnek... ...bir engelli, fiziksel engelli bir çocuğun okula kaydı olabilir. Fakat bu demek değil ki eğitimden yararlanabiliyor. Eğer okulun koridorları... İşte tuvaletleri, asansörü, e, merdivenleri onun fiziksel olarak erişimine uygun değilse e, dolayısıyla bir erişimde sıkıntı yaşanıyor aslında ve erişim hakkı yerine getirilemiyor. Dolayısıyla aslında okula kayıtlı çocukların da erişim sıkıntısı olabiliyor. Benzer bir şekilde bu hakkın kapsamına giren e, ayrımcılık. ...hiçbir çocuğun ayrımcılığa uğramaması gerekir ve ayrımcılık da yine erişimi kısıtlayan nedenlerden biri olabiliyor. Diğer ikinci büyük hak grubunu belki kaliteli eğitim başlığı altında toplayabiliriz. Kaliteli eğitim yani ikinci grup kapsamındaki haklara bazı örnekler e, vermek gerekirse mesela çocukların gereksinim duydukları bilgilere erişebilmeleri öğrencilerin e, bu grup içindeki haklardan bir tanesi. Bu sadece hani kütüphanede tüm ilgili kaynakların olması gelişimini destekleyici anlamına da gelmiyor. Aynı zamanda okuldaki karar mekanizmaları konusunda da bilgi sahibi olması. Eğer biz öğrenci katılımından bahsedeceksek okul düzeyinde bunların da olması gerekiyor. Bir diğeri mesela belki Sadece e, erken çocukluk dönemiyle özdeşleştirdiğimiz ve okul ortamlarında pek yerini bulmayan boş zaman dinlenme ve oyun hakkı da yine kaliteli eğitim e, hakları altında bahsedebileceğimiz bir konu. Ee, üçüncü grup ise e, öğrencinin okulda saygı görme hakkı e, veya başka bir öğrenim ortamında. Bunun altında da çok çeşitli haklar var ama e, somut birkaç örnek verecek olursak mesela çocuğun mahremiyetine saygı, e, öğrencilerin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi ve kendilerini e, ilgilendiren konularda bu görüşlerin dikkate alınması. Onun dışında bütün e, her tür... E, Zarardan, şiddetten korunması yine bu haklar arasında. Şimdi kısa bir ara verelim ve sizin için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Evet, şarkımızı dinledik. Şimdi tekrar sizinle birlikteyiz. Projenin hedefleri neler ve, ve ne gibi çalışmalar yapılacak? Projenin genel anlamda hedefi eğitimde haklar konusundaki uygulamaları aslında, uygulamaların iyileştirilmesi. Ama tabii bu noktaya gelmeden önce bakılması gereken bir yer var ki o da Türkiye'deki eğitimde haklarla ilgili mevzuat. Türkiye birçok uluslararası sözleşmenin imzacısı, insan hakları sözleşmesi ve çocuk hakları sözleşmesi de dahil olmak üzere. Ama bu demek değil ki bütün bu haklar ülkemizde hazırlanan yasalarda, anayasada, genelgelerde, yönetmediklerde mevcut. Dolayısıyla biz ilk olarak buna bakmak istedik. Buna bakmak için de Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi'nden iki arkadaşımız bütün ilgili mevzuatı taradılar. Eğitimde haklarla ilgili neler olduğunu. Bu bizim aslında projenin ilk hedefi olan bir kapsamlı bilgi havuzu oluşturmanın bir parçasıydı. Bunun sonucunda şu anda beş tane ayrı rapor yazılıyor. Bu hazırlanan raporlarda yine akademisyenler ve hukukçular tarafından hazırlanıyor. Hepsi de insan hakları, çocuk hakları ve eğitim alanında uzman kişiler. Bu hazırlanan raporlarda uluslararası sözleşmelere bir yandan bakıp bir yandan da Türkiye'deki yasalara ve diğer mevzuat belgelerine bakıp bir karşılaştırma yapıyorlar. İlk olarak acaba ne kadar yasalarımıza geçirebilmişiz? Bu hakları diye aslında tabii ki ideali proje kapsamında mevzuata baktıktan sonra uygulamaya da bakabilmek olurdu çünkü bir şeyin yasalarda olması uygulamada olması anlamına gelmiyor ve uygulamada çok büyük farklılıklar da gözükebiliyor. Yani bölgesel farklılıklar bir örnek ama hani okuldan okula sınıftan sınıfa bile farklılıklar görmek mümkün. Fakat bu proje bütçesi ve zamanı kısıtlı olan bir proje olduğu için biz bir ilk adım atmak istedik ve mevzuatı karşılaştırmaya başladık. Bir bilgi temeli oluşturmaya başladık. Projenin İlk hedefi olarak bunu koyabiliriz. E, projenin e, bir diğer hedefi de bu alanda çalışan, e, yani bu alandan kastım çocuk hakları, insan hakları ve eğitim alanında çalışan kişileri, kurumları bir araya getirmekti. E, Hepimiz birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Eğitim alanında çalışanlar belki e, hak temelli bir bakış açısına o kadar sahip değil. İnsan hakları alanında çalışanlar belki eğitime o kadar yakından bilmiyor. Dolayısıyla içinde hukukçuların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu bir e, ağ oluşuyor. E, e, projenin süresi kısıtlı dediniz. Yani Bir süre sonra proje bitecek mi? Ondan sonra hiçbir şekilde eğitimde haklar projesi devam etmeyecek mi? E, aslında şöyle bu... Biz e, ilk bu proje yazıldığında bir e, Avrupa Birliği'nden bir fon alındı ve bu süresi 18 ay olan bir fondu. Biz şimdilik proje adını tutuyoruz ama aslında iste, yani e, yapılması doğru olan da bu 18 ay sona erdiğindeki Aralıkta sona eriyor. E, bu etkinlikleri bu bahsettiğim bütün gruplarla birlikte sürdürebilmek. Dolayısıyla etkinliklerin bitmesini düşünmüyoruz ama bu projeyi de bir ilk adım olarak görüyoruz. Bu bahsettiğim A projenin ikinci hedefiydi bir de ben hani son hedefi de tekrar söylemek istiyorum. Bu da bu projenin belli çıktıları olacak. İşte bu raporlar hazırlanıyor bir yandan. Bir yandan bir takım kılavuzlar ve web siteleri hazırlanıyor. Bütün bunlar ışığında artık hani biraz daha alana hakim olduğumuz noktada gidip aslında bunu karar alıcılarla, eğitimde haklarla ilgili uygulama yapanlarla, politikaları geliştirenlerle bu çıktılarımızı, bulgularımızı paylaşmak ve... Değişiklikleri talep etmek, e, haklarımızı talep etmek ve aynı zamanda da hak sahiplerini bilgilendirmek. Peki eğitimde haklar e, projesiyle kimlere ulaşmayı düşünüyorsunuz? Yani sadece işte öğrencilere mi ulaşmak istiyorsunuz? Yoksa e, ulaşmayı hedeflediğiniz başka kitlelerde var mı? Ve bu e, belirlediğiniz kitlelere nasıl ulaşacaksınız? İşte sadece internet yolu mu, bildirilerle mi? Ya da sizden nasıl haber alabilirler? Bunları da söylersek. Tabii ki. Şimdi bahsettiğim aslında belki bir grubu karar alıcılar ve politika geliştirenler olarak alabiliriz. Bunu da somutlaştırmak gerekirse kastettiğimiz aslında meclis. Yani yasal düzenlemelerin gerekiyorsa değiştirilmesi, gerekiyorsa yenilerinin eklenmesi veya çıkarılması. Ve ilgili bakanlıklar tabi ki en çok Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışacağız ama okul ortamlarında sağlık hakkı söz konusu olduğunda tabi ki Sağlık Bakanlığı da bizim birlikte çalışacağımız kurumlar arasında. Bir grup karar alıcılar ve politika geliştirenler ve uygulayanlar. Bir diğer grup tabi ki hak sahipleri, başta öğrenciler ve daha sonra da öğrencilerin velileri. Bunun dışında tabii ki çok önemli bir rol öğretmenlere ait. Dolayısıyla bütün bu gruplara ulaşmak aslında gerekiyor. Ne yazık ki hani kısıtlı bir sürede bunu yapmak mümkün olmayabilir ama elimizden geldiğince hepsinin ilk adımlarını atmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da bu raporların hazırlanması, karar alıcılar ve politika geliştirenler, geliştirenlerle paylaşılması, çocuklara yönelik belki bir hak arama yolları kılavuzu. Hazırlanması bu kılavuz kapsamında eğitim ortamlarında hangi haklara sahip olduklarını yani bu konuda bilinç yaratmak aynı şekilde velilerin eğitim ortamlarındaki haklardan haberdar olması ve bir hak ihlali durumunda da ne yapabileceklerini bilmeleri için hazırlanan kılavuzlar ve yine tanıtıcı web siteleri var. Projenin çıktılarından biri de çocuklar için eğitim ortamlarında hak arama kılavuzu olacakmış. Bu kılavuzu nasıl hazırlıyorsunuz? Çocuklar bu kılavuza nasıl ulaşacak ve kullanacak? E, bu kılavuzu hazırlarken aslında şu anda e, hazırlık aşamasındayız. Dolayısıyla çok net olarak e, yapısını söyleyemiyorum. Fakat önemli olanın önce belki e, bu hakları tanımlamak, tanımak olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece öğrenciler için geçerli değil, e, Hiçbirimiz bazen veya hepimiz bazen farkında olamayabiliyoruz hangi haklara sahip olduğumuzun. Çok kolay adını koyamayabiliyoruz bir hak ihlalinin. Dolayısıyla belki ilk etapta eğitim ortamlarında hangi haklarımız var? Ve ondan sonra da bir hak ihlalini, o hakkın gerçekleşmeme durumunu nasıl fark edebiliriz? Biraz bu amaca yönelik hazırlanıyor Kılavuz. Daha sonrasında e, paylaşılması için bu kılavuzun bu web siteleri tabii ki çok e, önemli araçlar olacak. Henüz açılmadı e, fakat tahminim Ekim ayından itibaren hem çocuklara yönelik e, hazırlanan web sitesinin hem de hani yetişkinlerin bu konuda daha çok bilgi ve belgeye ulaşabileceği bir sitenin e, Ekim ayından itibaren yayında olması. Bu haftada Sözküç'ün programının sonuna geldik. Eğitim reformu girişiminden ışık Tüzü'ne programımıza katıldıkları için çok teşekkür ederiz. Eğitim'de aklar projesi sonunda hazırlanacak kılavuz ve web sitesinde heyecanla bekliyoruz. Teşekkür edeceğimiz bir kişi daha var. Bu da teknik masada bize yardımcı olan Eli. Eli teşekkür ederiz. Bize yardımların için. Eline sağlık. Ee, evet bir duyuruyu biz tekrarlamak istiyoruz. Bizim bir mail adresimiz var. İyi kötü bütün düşüncelerinizi buraya bekliyoruz. Sözküçü'ne cimein.com ee, şimdiye kadar pek bir şey gelmemiş aldığımız bilgilere göre ya lütfen iyi kötü ne varsa lütfen yollayın programımız bu şekilde daha güzel olacak buna inanıyoruz. Gelecek haftada Söz Küçük programında görüşmek üzere hoşçakalın.